Aziz kardeşlerim bu sene Ehlibeyt diyeceğiz. Kardeşler de söyledi. Ehlibeyt peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hane halkı. Ehlibeyt peygamberin ikliminden en fazla nasiplenenler. Ehlibeyt kendilerine dinin muhafazası ve intikali açısından rol biçilmiş örnek bir nesil. Peki sahabe öyle değil mi? Sahabe öyle. Ama sahabenin içerisinden Ehlibeyt bambaşka bir şey. Biz onları anlamaya çalışacağız. Onların muhafaza ve intikal adına aleme vermiş oldukları izlerin arkasında olacağız. Ama dedim ya bugün ders yok. Gelin beraberce bir 1400 küsür sene öncesine bir gidelim. Şöyle bir Ehlibeyt'in hanesine doğru varsak Ehli beyt ne anlamamız gerektiğini anlayacağız zaten. Ama ben size bazı ipuçları vereceğim şimdi. Ehli deyince Ayşe de onun içinde. Ehli deyince Hatice de onun içinde. Ehli beyt deyince Meymune de, Ümmü Seleme de, Zeynep binti Cahş onun içinde. Ehli deyince Ali de, Fatıma da, Hasan da, Hüseyin de. Zeynep de Ümmü Gülsüm de onun içinde. Ehli Beyt deyince Zeynel Abidin de Muhammed Bakır da Caferi Sadık da Musa Kazım da İmam Rıza da onun içinde. Ehli Beyt deyince böyle büyük bir halkayı biz göreceğiz, tanıyacağız. Madem bizim Ehli Beyt anlayışımız böyledir, böyle olmalı. O halde biz 1400 küsür sene öncesinden... Ehli beyti anlamak istediğimiz zaman şöyle Hücre-i Saadet'in kapısına geldiğimizde kulağımızı kapısına vereceğimiz o haneler adını saydığım bu isimlerden oluşacak. Ayşe anamızın kapısının önünde eğilsek ve kulağımızı koysak içeriden ne duyarız? Zeynep binti Caşın. Ümmü Seleme'nin, Cüveyriye Validemizin, Fatma'nın, Anamız Fatma'nın, Ehli kökü, o kutsi ağacın kökü olan cam parçası Fatma'nın şöyle hanesine başımızı uzatsak içeriden ne duyarız? Kur'an sesi duyar mıyız? Duyarız. Vahiy o eve yağıyor. Vahi o eve sanak sanat yağıyor. Hiçbir ayet yoktur ki o evde okunmamış olsun. Hangi ayet nerede inerse insin. Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş, yolda inmiş, evde inmiş, mescitte inmiş, savaşta inmiş, nerede inerse insin o evde okunmuş. O evde Cebrail'in sesini duyar mıyız? İki rivayet var Hatice validemiz ve Hazreti Ayşe için. Cebrail burada sana selam ediyor ey Hatice. Cebrail burada sana selam ediyor ey Ayşe. Cebrail'in sesi var orada. O evde Cebrail'in sesi duyuluyor. Peygamberin sesi var mı o evde? Olmaz mı? Hanenin sahibi odur zaten. Sultan odur. O evde onun sesi olmaz mı? Ayşe'nin evinde, bunların yanında ilim sesi duyulur mu? O bir ilim adamı, bir alime. Neler söylüyor, neler konuşuyor. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı ayetlerin anlaşılması için sorular soruyor. Onun sesini duyarız. Ayşe anamızın sesini Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra da o eve gidip gelip soru soranlara verilmiş cevaplardan Ayşe validemizin sesini duyarız. Hele o eve destursuz girip gelen birisi var ki Zübeyir'in oğlu Urve'dir, teyzesidir Hazreti Ayşe. Onun yakınlığından dolayı varır o eve, sorar soruları, alır cevapları o günün Müslümanlarına da, bütün bizlere de, o soruların cevaplarını ulaştırır. Zeynep binti Caş'ın hanesine baş koysak, bunların yanında o haneden Allah için ter dökülerek, bedel ödenerek, ortaya konmuş bazı şeylerin pazarda satılarak, kuruşuna el sürmeden Allah yolunda infak edişinin sesini duyar mıyız? duyarız. Ümmü Seleme'nin hanesine baş koysak ehli bey, beyte duyulan muhabbetin sesini Ümmü Seleme validemizin dilinden duyar mıyız? Duyarız. Dirayet duyarız o evden. Ümmü Seleme'nin evinden bahsediyoruz. Ben onu anlattım geçen sene size. Ne, neydi? Neydi başlığımız onu anladığımız zaman Sahabenin haysiyetini kurtaran anamızdı o. Öyle şeyler yaptı, öyle şeyler ortaya koydu ki. Hele Hudeybiye'de az daha sahabenin şöyle bir düşeceği, şöyle bir sürçeceği anda tutup onların elinden kaldırdığına şahit olduk hepimiz. Meymune validemizin hanesine baş koysak. Aleme yayılan şefkatın sesini duyarız. Ya Fatma validemiz... ...can parçası... ...babasının anası... ...sadece babasının anası değil... ...hepimizin anası. Alemlere sultan olmuş dört kadın... ...onlardan bir tanesi Fatıma. Ehli beytin ağacının kökü o. Kim gelmişse ondan nasiplenerek gelmiş... ...Ehl-i Beyt sülalesinden... ...Fatma'nın evine koysak başımızı... içeriden ne duyarız? Hasan'ın sesini duyar mıyız? Hüseyin'i duyar mıyız? Zeyneb'i duyar mıyız? Ümmü Gülsüm'ü duyar mıyız? Ali'nin hanesi Fatma'dan sonra... ...Fatma o hanede olduğu müddetçe... O haneye başka bir sultan girmedi. Ama Fatıma'dan sonra o haneye sekiz tane hanım daha girdi. Onlarca çocuk daha girdi o haneye. Ama ne girdiyse girdi. Çocuklar çoğaldı. Ali'nin nüfusu arttı. Ehlibeyt dediğimiz o zümre hep kaldı. Onların özel bir yeri vardı çünkü. Ama Ali'nin evinden de hep bir şeyler duyduk. Hep farklı şeyler duyduk. Ne duyduksa iman adına bir şeyler duyduk. Uzatın gitsin. Ama dostlar bu saydığım isimler sayamadıklarımın hepsi. Toplayın hepsini üst üste. Bir ses daha duyarız. Her haneden. Bütün hanelerden eksilmeyen bir ses Nedir biliyor musunuz? O ses ağlama sesidir. O ses gözden değil gözden yere akıtılan değil gözden kalbe kalpten göze akıtılan gözyaşının sesidir. Onun için ehli beyt beytul ahsendir yani hüzünlerin evidir. Çünkü ehlibeyti yeşerten ana el ki o ellere kurban olalım. Aleyhissenatü vesselam'ın elidir o eller. O ellerin sahibi ben hüzünlerin peygamberiyim diyordu. Hüzünlerin peygamberi ise eğer onun hanesinden hiçbir zaman hüzün eksilmez. Gözyaşı eksilmez. Hiçbir zamanda bitmemiştir. İlk günden son güne kadar ara ara bir şeyler azalmışsa da bir şeyler farklı bir noktaya gelmişse de peygamberin evinde ehli beytin evinde hiçbir zaman hüzünde gözyaşı da azalmamıştır. Ehli beytin imamı Hazreti Ali ne diyor biliyor musunuz gözyaşı için? Göz yaşı, gözlere çekilen en güzel sürmedir. Aliye bu sözü ne söyletir? Ali bu sözü kendiliğinden söyleyebilir mi? Ali ki ilim şehrinin kapısıdır. O kapıdan girilmedikçe birçok şeye varılmaz. Ali ki Peygamber'in elinde yetişmiş yiğit bir sahabidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her şeyine bizzat vakıf olmuş biridir. Eğer Ali'ye bu söz söyletilmişse Ali bunu peygamber aleyhissalatü vesselamdan ayrı bir biçimde söylemesi düşünülemez. O görmüş, yaşamış, bizzat müşahede etmiş ızdırapla bu söz onun dilinden dökülmüştür. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin gözyaşları hiç kurumadı. Hiç. Hayatını şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Bu sözümün ne kadar doğru olduğuna siz de kanaat getireceksiniz. Hiçbir zaman galibiyette, mağlubiyette, zaferde, iktidarda, güçte, fakirlikte, elinde servetin en üst düzeyi olduğu anda... Fakirliğin en altında yaşadığı bir dönemde hiçbir zaman onun gözünden yaş kurumamıştır. Neden peki? Ebu Said el-Hudri söylüyor. Aynı rivayeti başka bir biçimde Abdullah İbni Mesud da rivayet eder. Hasta bir gün Efendimiz varır hücre-i saadete. Efendimizin üzerinde bir örtü var elini şöyle örtünün üzerine koyar örtü diyorum bakın şöyle çeker eli yanmıştır Ebu Said el-Hudri örtünün altında peygamber aleyhissalatü vesselamın bedenine dokunamaz ateşler içerisinde yanıyor ya, ya Resulallah diyor fırın gibi yanıyorsunuz bu ne hal ey Ebu Said diyor Allah belaların en büyüğünü, musibetlerin en ağırını peygamberlere gönderir. Sonra kulluk derecelerine göre diğer insanlar o belalara, o musibetlere maruz kalırlar. Hastalık mı? En şiddetlisini aleyhissalatü vesselam Efendimiz çekmiş. Peygamberdir ona bir şey olmaz kim dedi onu size yok öyle bir şey. En şiddetlisini o yaşamış. Acı mı ızdırap mı dert mi en acısı en ızdıraplısı onun hayatında. Neden peki? Çünkü Allah mimet verdikleri Nisa suresinin 69. ayetinden öğreniyoruz. Nebiler, sıddıklar, şehitler. Ve salihler bu dört zümre, bu dört zümre insanlığın dağ adamlarıdır. Dağdan adamlardır onlar. Yeryüzünün sabitlenmesi için Allah onları birer dağ gibi, yeryüzüne birer çivi gibi çakmıştır tabir caizse. Dağları görüyorsunuz. Bakın palandökene, bakın ağrıya, bakın erciyese bakıncu diye başlarından hiç duman eksilir mi dağların başı hep dumanlıdır onların başlarından duman eksilmez çünkü zirvede olmak dumanlı olmaktır aslında zirvede olmak insanlığın derdi ile yanmaktır aslında zirvede olmak derdi kim ne kadar yaşıyorsa Ondan kat ve kat daha fazla yaşamaktır aslında. Efendimiz de böyle yaşıyordu. Kime ne vardıysa ona on katı daha fazlası vardı. Kim ne gördüyse o on katını yüz katını daha fazlasını da gördü. Çünkü o o dağların en yücesiydi. En yüce dağ oydu. Ondan daha yükseği, daha yücesi yok. En yücesi o olduğu için derdin, ızdırabın, tasanın, kaygının en fazlasını o çekti. Onun hanesinden, onun evinden, onun gözünden hiçbir zaman gözyaşı eksilmedi. O da her bebek gibi ağlayarak geldi. Her bebek ağlayarak doğar. Efendimiz de onlardan beri değil bazıları der aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünnetli doğmuştur Ahmet bin Hanbel onun karşısında durur hayır onu dedesi sünnet etmiştir der yani bir beşer nasıl doğduysa o da öyle doğdu ağladı ama her bebek bir bütte sonra el bebek gül bebek olur el üstünde tutulur gülmeye başlar. Efendimiz Aleyhissalat ve baba diyeceği zaman yanında babası yoktu. İş baştan başlamıştı zaten. Baba diyecek, dayanacak, el verecek, el tutacak baba yok. 6 yaşında küçük annecik Ümmü Eymenle Evva'da ana da gidecek. Altı yaşında bir insan bir çocuk daha. Babayı kaybetmenin acısına daha alışmamışken annesini yitirecek orada. Ümmü Eymen'e annemden sonra annem diyecek yıllar sonra ona sarılıp ona ağlayacak. Onda teskin olmaya çalışacak. Ümmü Eymen onu teskin etmeye çalışırken bir şeyler söyleyince ta o günden Ümmü Eymen'in diline düşen. O günden yıllar sonra Ümmü Eymen tarafından rivayet edilen bir cümleyi söyleyecek. Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Altı yaşındaki bir çocuğun sözü bu. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Sekiz yaşına kadar dedesinin yanında. Dedesi minderiyle, minderini paylaşacak, altına verecek. Abdülmuttalip seyyidul kavm'dır kavmin lideridir yanında hiç kimse oturmaya cesaret edemez o yeğeni torunu Muhammed'i yanından ayırmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona alışmaya çalışacak tam onun yanında teskin olacak Allah 8 yaşında dedeyi de çekip alacak. Allah aşkına kimin başına bu kadarı gelir? Kim bu kadarının yarısıyla bile 8 yaşına kadar muhatap olur. Demek ki olay farklı bir şey. Siz bunların hepsinin öncesine edde beni rabbi fa ahsana ta'dibi yazın bi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı. O biliyor. O gün bilmiyor, yıllar sonra bilecek. Bu gidenler aslında mürebbi olarak Allah'tan başkasının ...edinilmemesinin bir işaretidir. Dede gidecek, amca gelecek. Ebu Talibe yaslanacak. Yaslanacak mı? Haşa. Hiç yaslanmamıştır. Hiç. Hayatı boyunca hiç yaslanmamıştır. Sekiz yaşında bir çocuk amcasının karşısında... ...amca müsaade et ben çobanlık yapayım... Eve bir şeyler getireyim diyecek onun ümmetinden olduğumuzu iddia ediyoruz değil mi 18 yaşındayız 28 yaşındayız 38 yaşındayız halen baba parası yiyoruz elin elinde gözümüz Allah korusun bizim peygamberimiz hiç böyle değildi İlk günden son güne kadar alnının teriyle yürüdü Minneti Allah'tan başka kimseye yoktu. O böyleydi. Sekiz yaşında başladı çobanlığa. Mekke'nin volkanik dağları. Teri düştü o volkanik dağların üzerine. Teriyle beraber gözyaşı da düştü. Ara ara duygulanır. Annedir ağlar, babadır ağlar, dededir ağlar. Gözyaşları hiç kurumaz o ufacık yavrun. 25 yaşında Hatice'sini bulur yoksa Hatice mi onu bulur ikisi birbirini bulur Hatice cahiliyenin tahiresiydi onun lakabıydı tahire tahire ancak tahire yakışırdı eğer sen iffetsizliğin kol gezdiği bir coğrafyada iffetine leke sürmez de tahire diye bir lakabı kazanırsan Allah senin yastığına Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı getirir. Hatice'ye verilen ödül Tahire oluşunun bir ödülüydü aslında. İki tane evlilik yapmış Efendimiz'den önce. Üç çocuğu var Efendimiz'den önce. Ama 25 yaşında daha hiç kimseyle evlenmemiş birisi Hatice'nin yastığına baş koyacak. O aslında... Hatice validemize verilmiş bir ödül. Hatice ise efendimize verilmiş bir ödüldür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hatice'nin yanında o açmış kollarını açabildiği kadar. Sinesi o kadar geniş ki onun o risalet davasının anası olacak yıllar sonra. Ama ilk günden başlamış bu işin nasıl olacağını aleme öğretircesine. Evliliğin ikinci senesi. Eve bir meyve geliyor. Adı Kasım. Geliyor ve gidiyor. Sütünü tamamlamadan gidiyor hem de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elleriyle Kasım'ı Mekke'de... ...daha sonra adı Cennetül Mualla olacak o mezarlığa defnemi geldiği zaman... Hatice anamız gözyaşları içerisinde ana yüreği ah diyor Kasım sütünü tamamlayamadan gitti Efendimiz bir taraftan gözyaşlarını siliyor bir taraftan da diyor ki Hatice'm sabret o cennette sütünü tamamlayacak iş baştan başlamış dedim ya size Peygamberlikle başlayan bir şey değil bu acılar yoğurmuş onu dertler yoğurmuş onu neler neler getirmiş Hira'ya onu bir bilseniz o Hira'ya gelene kadar neler görmüş neler geçirmiş sonra Allah o haneye dört tane kız vermiş arka arkaya Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fatıma Arkasından Abdullah gelmiş vahyin çocuğudur o. Onun için onun lakabı Tahir'dir. Nübüvvet yıllarında doğduğu için. Bazıları Tahir'i başka bir çocuk olarak sayarlar. Doğru değil Efendimizin Hatice validemizden olan çocuk sayısı altıdır. İbrahim sonradan gelecek. Abdullah gelecek altı ay sonra gidecek. Niye ya Rabbi niye niye? Verecektin kalsaydı madem alacaktın niye verdin yoğuracak onu yoğuracak acılarla yoğurularak gelecek dedim ya gitti Abdullah Mekke'de bir dedikodu yayılıyor ebder diyorlar efendimize soyu kesik erkek çocukları yaşamıyor birer birer ölüyor anlamında İniyor Kevser suresi Ebder'in kim olduğunu söylüyor. Kim Allah'a aşkına söyleyeyim Ebder Muhammed aleyhissalatü vesselam mı yoksa ona Ebder diyenler mi? Tarih bunu en gür sedasıyla ispatlamadı mı? En gür sedasıyla sadaka azim ve sadaka Resulullah demedi mi? Nereye giderseniz. Dünyanın dört bir tarafı Ehlibeyt'in kokusunu ve sesini duyar mısınız? Vallahi duyarsınız. Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan. Hadi buralar bizim coğrafyalarımız. Hadi buralar İslam'ın neşet ettiği coğrafyalar. Bosna, Makedonya, Kosova oralar da bizim. Oralar bizim değil mi? Oralarda bile Ehlibeyt'in sesi var. Daha daha ötelere gidin. Endonezya'ya gidin. Malezya'ya gidin. Tayland'a gidin. ehlibey'tin kokusunu da sesini de oradadır. Kimmiş Ebder? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mi? Yoksa ona diyenler mi? Şöyle bir söz söyleyebilirsiniz bana. Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in soyu da yaşıyor. Ben de derim ki El Hak. Bu söz de doğrudur. Ama onun neslinden değil, onun sülmünden değil. Ancak o zihniyeti taşıyanlar var. Ama ehli Beyt dediğimiz zaman Mesli Muhammedi'den bahsediyoruz. Ehli Beyt dediğimiz zaman 35. 36. kuşakta şu an için konuşalım. Soyu Ali'ye ve Fatıma'ya dayanan bir kuşaktan bir nesilden bahsederiz. Kim bilir Allah aşkına 6-7. babasından sonra soyunu ama Ehli eğer bilirsiniz. Allah unutmayacak, unutturmayacak, unutturmayacak nesillere o evi, o haneyi, o on nesli onlara biçilen misyon gereği ilk günden son güne kadar unutturmaya. ...Abdullah gidince Efendimiz mahzun, Hatice validemiz mahzun. Ama yapacak bir şey yok. Yaş 35, şairin deyimiyle yolun yarısı. Efendimiz ve vesselamın da hayatının en önemli dönüm noktası. Sosyal bir insan, insanların içinde bir anda yalnızlığı seviyor. Hira'ya gidiyor, o günden başlıyor... Hira'daki mektebi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın 35 yaşından 38 yaşına kadar 3 sene yılın ramad ayında Ramazan ayında bir ay boyunca Hira onun mektebidir. 38 yaşından 40 yaşına kadar 2 yıllık zaman zarfında 2 yılın 3'te biri neredeyse onun mektebidir. Ne yapmıştır Efendimiz? Kur'an yok. Daha Allah konuşmamış ortada ibadet adına ona öğretilen bir şeyler yok. Efendimiz biliyor İbrahim'i gelenekten bir şeyler ama ortada din adına vaz edilmiş bir şey yok. Duaya ellerini kaldırsa söyleyeceği cümleler belli Efendimiz'in o gün için. Peki ne yapıyor Efendimiz orada? Ayşe anamız soracak o soruyu. Ya Resulallah ne yapıyordun sen? Hira'da ne yapıyordun? Tehennus yapıyordum ya Ayşe diyecek. Nedir tehennus? Tefekkürdür. Daha da Türkçesi varlık sancısıdır. Hira'nın anlamı zaten arayış değil mi? Hira arayış dağıdır. O arayış dağında arıyordu. Ararken gözyaşını da kendine şahit kılıyordu. Aslında o, o gün oradan baktığı zaman... Kabe'yi görüyor. Ah Kabe diyor. Atam İbrahim'in tevhid üzere doğrulttuğu Kabe diyor. Sen şimdi putlara mahkum olmuşsun diyor. Gözyaşı döküyor. Izdırabını orada dile getiriyordu. Eğer Efendimizin ızdırabı o kadar şiddetli olmasaydı. inanın doğum bu kadar güzel olmazdı. Doğumun şiddeti bebeği güzelleştirir. Öyle bir şiddetli ki o doğumun sancıları Kur'an gibi bir nur topu olacak. Alemi nurlandıracak. İsa'dan beri susan semanın dili Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o ızdırabıyla o acısıyla yeniden hayat bulacak konuşacak. Vahiy geldi dert bitti mi? Hayır dert yeni başladı. Ağır yük öyle ağır ki kavlen sakil ağır bir söz o. Dağ taşa o söz verilseydi eğer Kur'an'dan öğrendiğimize göre dağ taş paramparça olacaktı. Dağı taşı paramparça edecek olan vahyin ağır yükünü aleyhissalatü vesselam yüklenecek. Neyi var yüklendiği zaman? Hiçbir şey. Baba var mı? Yok. Ana var mı? Yok. Kardeş var mı? Yok. Mal mülk var mı? Yok. Okuma yazma var mı? Yok. Ne var peki Allah aşkına? Neyi var? O gün oldu. İmanı oldu. İman varsa her şey var zemmiluni Zemiluni dedi yine gözünde yaş var attı kendini Hatice'nin kollarına Hatice'm beni ört dedi Hatice risaletin davasını ana olacak o gün başlayacak anası analığı örtecek hiçbir itiraza kapı açmadan sonra Efendimiz biraz kendine gelince anlatacak başından geçenleri İlk iman edecek Hatice anamız. Allah imanını öyle bir kabul etmiş ki onu hanımlar aleminin dört sultanından biri olarak yazmış. Biri de kızı onun, biri de Firavun'un hanımı Asiye, biri de İsa'nın anası Meryem. O dördü hanımlar alemi içerisinden dört sultan olacak. O günden sonra on yıl boyunca Hatice validemizin risalet davası için yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz. 10 yıl boyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözündeki yaş bir gün olsun kurudu mu? Vallahi kurumadı. İlk günden Hatice anamızın vefatına kadar o ana kadar hiç kurumadı gözündeki yaş. Habeşistan'a gönderiyor kimi? Canından bir parça Rukiye'yi Hazreti Osman'la yanında Hatice anamız da var. Onları yolcu ederken Mekke'den ne diyor biliyor musunuz? Selam olsun Osman'a ve onun ehline ehli Rukiye'dir. Lut'tan sonra Allah için risaletin davası için iman adına hicret eden bir iman evidir onların evi. Şiif ve ağlayacak. Şibi Ebu Talip de ağlayacak. İşkence görenleri görünce ağlayacak. Yasir ailesine cennet için sabredin deyince gözünde yaş olacak yine onun. Hiç kurulmayacak. 10. yıl Ebu Talip'in önünde Ebu Talip vefat döşeğinde ne diyor? Hazret Abbas aktarıyor efendimizin o halini çırpınıyor orada diyor çırpınıyor. Anca ne olur hadi billa ilahe illallah de billa ilahe illallah de ki yarın Allah katında sana bir şey söyleyebileyim. Billa ilahe illallah de demeden gidiyor. İnşallah deyip gidiyor bir rivayet de öyledir. Hazret Abbas ben duydum diyor. Efendimiz ben duymadım diyor. İnşallah ben ne zaman okusam, ne zaman aklıma gelse bu rivayet inşallah Abbas'ın dediği doğrudur diyorum. İnşallah demiştir. Allah bilir. Ama efendimiz duymadığı için hiç kırıklar içinde. Geliyor. Dert oldu mu o? Başka yerlerde liman aramaz. Dert oldu mu onun limanı Hatice'dir. Ebu Talip o halde gitmiş. Yüreğine derman lazım. Yüreğine sekinet lazım. Koşa koşa gelecek Hatice'nin evine. Bir de ne görsün? Hatice vefat döşeğinde. Aralarında sadece üç gün vardır. Üç gün. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hatice validemizi bu dünyadan yolcu ederken yanında Ehli Beyt'in anası Fatıma. Fatıma diyecek kızım anana hiç rahat ettiremedim. Duyunca Hatice anamız bunu hayır diyecek. Vallahi ben rahatı senin yanında buldum. En güzel rahatı senin yanında elde ettim diyecek. Bırak hıkviyetim gidecek. İki sene Efendimiz doldurur. Rukiye Habeşistan'da Efendimizin hanesinde kim var o günler? Zeynep var. Ara sıra gidip gelen çünkü Ebul As ile evli. O evde Ümmü Gülsüm var Fatıma var. Ama o evden yine eksilmeyen bir ses var. Gözyaşının sesi hiç eksilmeyecek o evde. İki yılın sonrasında evlenecek Sevde validemizle yine başlayacak o evin sesi. Yine susmayacak o ses yine alem o sesten gözyaşının sesini duyacak. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Sırtındaki en güçlü iki dayanağı kaybetmiş. Ebu Talip gitmiş, Hatice gitmiş. İman edenlerin büyük bir kısmı o gün Habeşistan'da. Hiç kimse yok arkasında. Ama dur durak yok. Madem dava Risaletin davasıdır. Madem bu dava alemlere duyurulmalıdır. Yanına alacak Zeyd bin Harise'yi varacak Taife. Giderken ağlamış. Dönerken dağılacak. Gidecek Abdi Külal'in evine uzaktan akrabadır efendimize. Yıllar sonra Ayşe anamız soracak da bir soru bizim öyle haberimiz olacak o hadiseden. Ya Resulallah diyecek hayatında Uhud'dan sonra en şiddetli gün hangisiydi? Bir ah çekecek efendimiz öyle bir ah ki. Hatice anamız bile pişman olacak o soruyu sorduğuna hangi gün taifi anlatacak ama taşlanmasını değil biliyor musunuz o değil derdi efendimizin taşlanmadan dolayı bir ızdırabı yok bu yol dikenli yol ona iman etmiş. Peygamberleri anlatmış Allah Kur'an'da ona hazırlamış onu. Eğer sen Risaletin yoluna çıktınsa arkadaş bu yol dikenli yoldur. Ayağına diken batacak. Batmazsa eğer sende bir sıkıntı var o zaman. Bu yol zor bir yol. Onda değil Efendimiz onda değil. Ya ne de? Abdülkülal'in evinde üç oğul var. Abdi Ya'lel, Habib Mes'ud. O dini arz ediyor, kabul etmiyorlar, alay ediyorlar, öyle laflar söylüyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sav, lafların her birisiyle yüreğinden hançerleniyor ama derdi o da değil. Büyüğü olan Abdüyalel diyor ki Allah bula bula seni mi buldu gönderdi peygamber olarak. Ortancısı Habib diyor ki eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Cahiliyede büyük bir yemindir bu. Bu yemini yapmışsa bir adam çok büyük bir şey için yapmıştır. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Mesud küçüğü daha da çizgi aşmış. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi küçük adamlarla konuşmaman lazım. Eğer sen Allah'ın peygamberi değilsen ben niye senin gibi küçük adamlarla konuşayım? Gözün çıksın diyeyim ne diyeyim başka? Senin önüne gelen fırsatı bir bilsen sen bir bilsen kim gelmiş kapına bir bilsen bunu yapar mısın? Ama hidayet. Allah'ın elindedir. Allah istediğine verir onu. Kul isterse Allah o kapıları açar. Dedi Efendimiz diyeceğini çıkacak. Ne diyor biliyor musunuz onlara? Mahzun. Gözü yine dumanlı. Ben geldim diyor. Size söyledim siz de kabul etmediniz. Ne olur bu söylediklerimiz burada kalsın. Mekkeliler burada konuştuklarımızdan... Haberdar olmaz. Anladınız mı Efendimizin derdini? Utanıyor. Utanıyor o da utanıyor. O hale düşmüş onda değil. Ama Mekkeliler duyarsa alay edecekler. O sözleri konuşacaklar yaralayacaklar. Ne olur burada kalsın diyor. Hayır diyor büyükleri. Senin karşımızda düştüğün bu tavrı bu hali Mekkeli dostlarımız bilmeliler diyor. Bir de sana dışarıda sürprizimiz var diyor. Efendimiz çıkıyor dışarıya. Neyi ne adına taşladığını bilmeyen çocukların taşlarının hedefi oluyor. Kan revan içerisinde. O halde atıyor kendini Minovalı Addas'ın üzüm bahçesine. Orada o ızdırabını biraz teskin ediyor. Sonra Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Geliyor Kabe'yi gören bir tepenin üzerinde oturuyor. Şöyle bir yaşlı gözlerle Kabe'ye bakınca. Amcam Ebu Talip mi var ki bana kol kanat gersin? Hatice'm mi var ki bana sahip çıksın? diyor. Kimse yok ki orada sekinet bulsun efendimiz. Allah bir müşriği gönderiyor. Mutim İbni Adin bir müşrik o. Müşrik olarak yaşadı. Bedir'de de müşrik olarak öldü. Ama Allah bu dinine isterse eğer bir müşriğin eliyle de hizmet ettirir. Bir fasığın bir münafığın bir kafirin eliyle de hizmet ettirir. Onun için hizmette olan kardeşler sakın hizmette olmayı bir avantaj saymayın. Ne malum fasık olmadığımız olmadığımız ne malum münafık olmadığımız Allah onların eliyle de yaptırıyorsa hizmet etmek değildir aslolan. Aslolan attığın her adımı Allah için atmandır. Mutim İbni Adiyin kılıcının gölgesinde giriyor. Kalbi mahzun, kırık, gözü yaşlı ama iş var olmadı 10 yıl Mekke'de bu iş olmadı. Çalmadı kapı bırakmadı. Kazandığı insan sayısı sadece 250 olmadı. Onun yarısı da Mekke'de de değil Habeşistan'da. Ne dedi Efendimiz olmuyor mu? Hadidi dedi Ebu Bekir. Mina'ya hac için ticaret için gelen çadırlara gidelim. Vardılar mı çadırlara? Vardılar. Varıyorlar büyük bir umutla. Beni şey benim çadırı. Efendimiz diyor ki bu insanlar İkramı severler misafirliği severler bizim sözümüzü dinlerler varıyor o çadıra iniyor aleyhissalatü vesselam gözlerinde yaş. Niye kabul etmemişler. Ben o Hanife'ye gidiyor olmuyor. Ben o Kelbe gidiyor olmuyor. Amr ibni Sasa'ya ait iki çadıra iki ayrı kola gidiyor olmuyor. Ümitler bitecek, takatler tükenecek, artık dönüş yolundalar. O gece kaç çadır dolaşmışlar 15 mi 16 mı bilmiyoruz ama bu kadarı var yani. Artık sonudur gecenin ufacık bir çadır var Akabe denilen yerde. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah gel şuraya da bir gidelim o da o mektepten. O da durdurak bilmiyor. O da risaletin davasının ne demek olduğunu aleyhissalatü vesselam efendimizden çok iyi dersini almış. Varıyorlar o çadıra Esat yiğitlerin yiğidi Esat İbn-i ve beş arkadaşı iman ediyorlar. Çıkıyor efendimiz o çadırdan. Allah aşkına bir tasavvur edin şimdi efendimizi. Bakıyor şöyle Ebu Bekir'e oldu diyor Ebu Bekir. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Kurban olayım Esad sana. Sen ne yiğit bir adammışsın. Sen ne yiğit bir adammışsın ki on yıldan sonra efendimizi güldürdün. Sen ne saadetli bir adammışsın ki adına layık bir hayatın vardı. Yaşadın. Yesribi Medine kıldın. Ama gül devrini de göremeden gittin. Allah sana göstermedi Medine'nin devlet oluşunu. Bu dünyadan hiçbir şey almadın. Hep o tarafa bıraktın. Esad bu işte. Saadetli adam bu işte. Allah için adım atmak bu işte. Esad'ın o adımı Yesrib'in kapılarını açıyor. Efendimiz birer birer gönderiyor. 2-3 aile kalmış kendi ailesi, Ehli Beyti, Ali'nin ailesi, Ebu Bekir'in ailesi. Gün gelmiş Ebu Bekir develer hazırlamış. Ali onun yatağına yatmış kalkmak için değil ölmek için Ebu Bekir'le beraber Sevir Mektebi'ne, Sevir Dağı'na doğru çıkmışlar. 3 gün 3 gece 15 vakit namaz kılınacak o dağın tepesinde. Hacca ya da umreye gidenler gözleri kesmiyor oraya çıkmaya. 15 vakit alınlar değmiş oraya çıkılmaz mı o dağı Allah aşkına? Ebu Bekir'in alnı var. Aleyhissalatü vesselamın alnı var orada o toprakta. Kim bilir hangi meleklerin de orada izleri var. Sonra dönüş yolunda. Arafat'a olan bölgeden aşağı iniyorlar. Şöyle Efendimiz bakmış Mekke'ye. Yine gözünde yaş. Ah Mekke demiş. Yeryüzünde senden daha sevgili bir şehir yok bana. Eğer kavmin beni çıkarmasaydı vallahi ben seni terk etmezdim. Ama bir gün döneceğim. Efendimizin umudu böyle. Dönecek mi? Döndü. Hem de nasıl döndü? Efendimiz giderken böyle gidiyor. Dönmek üzere gidiyor. O biliyor. Bir gün Allah o topraklara ki oraya iman tohumunu eken İbrahim'dir, İsmail'dir. İkisi de onun atasıdır. Onların eliyle ekilen o tohumları Allah zayi etmeyecek. Varıyor Gülsüm İbni Hidm'in evine. Neresi ora? Kuba Mescidi. Orası yaşlı Gülsüm İbni Hidim. yaşını başına almış bir tüccar. Ama akıllı bir tüccar yatırımı nereye yapacağını çok iyi biliyor. Ya Resulallah diyor evimin yanında şu arsayı ben Allah yoluna vakfettim. Buraya bir mescit yapsanız da biz namazlarımızı burada kılsak. Takva üzere kurulan mescidin temelleri o gün orada atılacak. 1500 senedir Müslümanlar orada namaz kılıyorlar. Her deyen alın Gülsüm İdmin defterine yazdırıyor mu bir şeyler? Yazdırıyor tüccar dediğin böyle olur işte tüccar dediğin ticaretin nereden olduğunu karın nereden olduğunu çok iyi bilir ona göre yatırımını yapar Gülsüm İbni Hidim de orada kendi yaptı o mescidi ve kendi iki yıl bile orada namaz kılamadı Allah onu da çekip aldı görme dedi bu dünyada görme ecrin cennete kalsın Alıp da bu dünyada orada azaltma. Sen yaptın karşılığını orada al. Onu da çekip aldı. Efendimiz takva üzere kurulan Kuba Mescidi'nin temellerini atarken ile atıyordu biliyor musunuz? Medine'ye gelmiş ilk kez mescit yapacak. Ağlanmaz mı orada? Göz yaşarmaz mı orada? İnsanlar herkes elinde kirp... Ker, Kerpiç kiremit temele taş koymaya çalışıyorlar durun diyor efendimiz durun bu işin de bir sırası var ilk taşı efendimiz koyuyor sonra Ebu Bekir gelsin getirip koyuyor Ömer gelsin Ömer getirip koyuyor Osmanlı Ali daha yok orada da onları kendi taşının yanına koydurarak Takva üzere o temeller öyle yükseliyor Varıyor oradan Metcaroğulları yurduna gözünde yine yaş Kuba mescidinden cuma mescidi diye bilinen Salim oğullarının yurdu gidenler bilir Sadece 500 metredir Kuba mescidinden şöyle baksanız Cumanın kılındığı o yeri görürsünüz Efendimiz cuma günü sabah çıkmıştır oradan Cuma günü öğlen saatinde ancak 500 metre yol yürümüştür. Niye? Ensar yollarda herkes ya Resulallah ne olur bize gel. Ne olur bize misafir ol diye Efendimizin devesinin yularını çekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır bırakın diyor. O memurdur. O emir almıştır. Nereye çökeceğini çok iyi bilir. Efendimiz o hali görünce gözünde yine yaş. Yine yaş. Geliyor Beni Neccar yurduna, Beni Neccar mahallesine temeller atılıyor orada. Yine aleyhissalatü vesselamın gözünde yaş. Ya Resulallah Medine'de İslam devlet oldu. Yahudiler bile senin oturduğun masada konuşmaz oldular. Çarşı bile senin eline geçti. Artık sen gülmeyecek misin? Gülmek yok anladınız mı şimdi o mübarek sözü o mübarek dudaklardan niye çıkmış eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız sözünü anladınız mı bir ömür efendimizin dilinden düşmeyen o duanın anlamını Allah'ım ödenmeyen borçtan Kabul olmayan duadan, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten sana sığınırım diyen o duayı ve o duanın sahibini. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz öylesine haşa onun hiçbir sözü öylesine değil. Bir şeyler içinde taşınmadan söylemiş midir? Hicretin ikinci yılı. Bedre gidecek aslanlar 313 aslanla yürüyecekler melekleri bile imrendirerek. Ama bir göz var arkasında ölümüne yürüyen 313 yiğide bakıp ağlayan bir göz var. Niye ağlar Efendimiz? Ebu Said el-Hudri bugün hep ondan gittik. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i anlatırken. O bir genç kız gibi utangaçlıdır genç kızların demek utanması gerekiyormuş buradan onu da anlıyoruz. Ama buradan daha fazla bir şey de anlıyoruz ki Efendimiz bir genç kız kadar utangaştı. bedre giderken utana utana gidiyordu. Onu nereden çıkarıyoruz biraz sonra konuşacağı sözlerden çıkarıyoruz. Aleyhissalatu vesselam Bedre doğru yürürken yüreğinden dökülen şunlar. Ben Medine'ye geldim. Bu adamların işi gücü vardı. Benim yüzümden başlarına gelmeyen kalmadı. Bana, bana biat ederlerken Medine'yi savunmak üzere biat istemiştim onlardan. Şimdi ise benimle beraber 160 kilometre uzaklığa savaşa geliyor. Efendimizin dilinden dökülen bunlar geliyor utanıyor ya ensar çoğunlukta 200 küsur ensar gerisi muhacir ensar Medineliler onlar orada aleyhissalatü vesselam efendimizi sadece Medine'de korumak için söz vermişler ya o anda o ızdırabı duyuyor efendimiz ve onlarla konuşmak istiyor Biraz sonra Allah düşmanı bizim karşımıza çıkaracak ne diyorsunuz bunun için Ebu Bekir söz alıp konuşuyor Ya Resulallah seninle beraberiz ne dersen biz onu yaparız Efendimiz bir daha soruyor Ömer çıkıyor Ömer'e yakışır bir sözle ne diyor Ya Resulallah biz senin eline çekilmiş birer kılıcız İster o kılıçla düşmanı doğrarsın ister o kılıcı kınına koyarsın. Ömer bu. Ömerce bir söz bu. Ama Efendimiz Ensar'dan bir söz duymak istiyor. Yine soruyor görüşünüz nedir? Yine bir muhacir kalkıyor. Miktat İbni Amr. Ya Resulallah diyor. Vallahi biz Beni İsrail'in. Peygamberlerin Musa'ya dediği gibi sana demeyiz. Hani onlar demişlerdi ya sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekliyoruz. Hayır ya Rabbi. Sen, hayır ya Resulallah sen git biz de senin arkandayız. Efendimiz yine duymak istiyor bir söz. Bir daha sorunca bir ensar kalkıyor. Kim o biliyor musunuz? İçeriye girdiği zaman efendimiz insanları onun ayağına kaldırırdı. Kendisi için asla sahabeyi kaldırmazdı. Kendisi bir meclise girdiği zaman neresi boşsa orada otururdu. O her haliyle edebi ve ahlakı bize öğretirdi. Asla kendisine aşırı tazime meydan vermezdi. Ama o içeriye girdiği zaman kalkın. Seyyidiniz efendiniz geldidir ashabı onun için ayağa kaldırırdı o Sad bin Muaz kalktı ne dedi biliyor musunuz Sad ya Resulallah herhalde sen ensarı duymak istiyorsun ben ensarın adına konuşuyorum görüyor musun şu Kızıldeniz'i Kızıldeniz Bedir'den 30 kilometre uzaklıktadır ya Resulallah Vallahi bize desen ki dalın şu denize bizden bir tanemiz geride kalmadan hepimiz o denize dalarız. Ensar, Ensar'ın imanı bu. Ensar'ın teslimiyeti bu. Gül ya Allah gülüyor ama gözünde yine yaş var. Kurumadı kurumayacak. Varıyor Bedre iman ile inkarın ilk karşılaşması. Ne oluyor? Allah imanı galip getiriyor. 313 yiğit orada bir destan yazmış. Kur'an'ın yağmur furkan dediği o güzel gün. Öyle bir gün ki o gün. Kur'an melekler herkes hayran o güne. 70 müşrik öldürülmüş. 70 tanesi esir alınmış. 14 tane de candan parça Bedrin meydanında şehit olarak bırakılmış. Efendimiz seviniyor. Ashab seviniyor. İmanla inkarın ilk karşılaşması sevinilmez mi? Ama o gece sabaha kadar gözümen yaş eksilmiyor. Sabahın erken saatleri Efendimiz yanındaki sahabeye ne diyor biliyor musunuz? Esirlerin içerisinde amcamın elleri bağlıydı onun iniltisi beni sabaha kadar uyuutmadı. onun ellerini çözün sen çağırsan birini çözdürsen sen kalksan çözsen kim sana bir şey diyebilir ya Resulallah ama o bir lider ayrıcalık istemiyor sabaha kadar amca inlemiş o ağlamış Sabahın erken saatlerinde de o sözü söylemiş. Sahabe durur mu? Anında çözmüşler. Tam gülecek. Elinde bir gerdanlıkla bir sahabe içeriye girer. Efendimiz'e o gerdanlık uzatılır uzatılmaz. Aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaş boşalır. O gerdanlık Zeynep'ten geliyor. Kızı Zeynep'ten. Zeynep'e Hatice vermiş anası. Hatice'ye de onun anası vermiş Fatıma bint Zayide. Hüveylit doğum hediyesi olarak Şam'dan almış o kolyeyi. Hatice validemiz doğarken Fatıma bint Zayide'ye takmış anasına. Hatice validemiz Zeynep validemizi evlendireceği sırada boynundaki kolyeyi düğün hediyesi olarak Zeynep validemize vermiş. Efendimiz de bunların hepsini biliyoruz. Bir anda zihni onlara gidiyor. Hatice'ye gidiyor. Hatice'li günlere gidiyor. Ya Resulallah bunu kızın Zeynep gönderdi. Kocası Ebul As'ın kurtuluş fidyesi olarak. Efendimiz ne diyor? Kolyeyi Zeynep'e geri gönderseniz Ebul As'ı da serbest bıraksanız olmaz mı? Kim olmaz diyebilir ki? Hemen söylenen yerine geliyor Bedir öyle bir galibiyet o yüz gülmesi lazım acı bu ızdırap bu dert bu sevinerek geliyor ordu öyle bir sevinçle ki bana sorsanız bazen soruyor kardeşler asrı saadette hangi tablo içerisinde olmak istersin? Olacak olmak istediğim bana nerede düşer o? O şeref mümkün müdür? Ama o kadar güzel bir tablodur ki o tablo. Bedrin dönüşünde o Bedrin aslanlarını seyreden olaydım. Onların içinde değil o şeref zaten düşmez. Ama keşke onları seyreden olaydım. Öyle bir ihtişamla öyle bir güzellikle giriyorlar ki. Efendimin Efendimiz'in yüzünde aylar açıyor. İçeriye girer girmez Osman'ın hanesinden bir ses. Nedir? Rukiye vefat etmiş. Bedrin dönüşü. Daha evine varmamış Efendimiz. Evine varmadan Rukiye'sini gidip görecek cansız bedeniyle. Kendi elleriyle de Rukiye'yi toprağa verecek. Osman'ı teskin etmek yine ona düşecek. Ağlayacak Hazreti Osman ağlayacak. Efendimiz teskin edecek olmayacak. Sonra diyecek Osman nedir bu halin? Ölümün hak olduğuna inanmıyor musun? Ya Resulallah ben ona iman ettim. Benim üzüntüm seninle bağım kopmasından. Korkma Osman ümmü gülsüm de senindir diye. Zinnureyn öyle olacak. İki nur sahibi öyle olacak. Bedrin arkasından Efendimizin hali budur. Bir yıl sonra Uhud. Uhud'u bilmem anlatmaya gerek var mı? Uhud acıların yaşandığı bir yer. Her evde acı var. Ensar'ın her evinde. Ama acıların en büyüğünü yaşayan Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dır. Öyle yaşar ki o acıları Uhud'un içerisinde kendi bedeninde yaşar. Onların hiçbir tanesinde değildir Efendimiz. Asıl o o acıları nerede yaşar biliyor musunuz? O acıları Efendimiz Uhud'un meydanında kendi önünde parçalanan kendi önünde doğranan o sahabiyi görünce yaşar. Paramparça edilmiş Hamza'nın bedeni. Ciğeri bile sökülmüş. Duymuş Safiye anamız ki kardeşi Hamza ölmüş. Koşup geliyor. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Oğlu Zübeyir'e, Zübeyir durdur ananı. Ananı durdur. Hamza'yı böyle görmez. Derdi o. Başka bir derdi yok. Orada ellerini açmış, dua için. Ellerini kaldırmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini duaya kaldırdığı zaman iki tane sad var yanında. Sad bin Muaz, Sad bin Ubade. Talha İbni Ubeydullah da onları seyrediyor. Efendimiz şöyle ellerini kaldırdığı zaman Talha'nın içinden geçen şu. Yandınız Mekkeliler yandınız. Bir peygamberin kanının dökülmesinin ne anlama geldiğini şimdi göreceksiniz. Ne dökülmüş o dilden. Allahum mağfir li kavmi fe innahum la Allah'ım, kavmimi bağışla onlar bilmiyor. Bu nasıl bir şeydir Allah aşkına? Bu anlatılabilecek bir şey midir? Bu nasıl bir merhamettir? Nasıl bir dava aşkıdır tebliğ aşkıdır gözünde yaş kendisini doğrayan arkadaşlarını doğrayan düşmanlara hidayet için dua ediyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Allah'ım kahret diyor demiyor Allah'ın başlarına şunu geçir demiyor bunlar yok onun lisanında yok zaten. İki üç kez dua etmiştir. Onu da ne için yaptığı bellidir. Hiçbir zaman onun dilinden bu manada bir şey dökülmemiştir. Uhud'dan gelmişler. Yetmiş tane Müslüman şehit olmuş. Çoğu Ensar. Efendimiz şöyle bir bakmış. Ensar'ın evlerinde bir kalabalık var. Akrabalar toplanmış evlerde. Ölen şehitleri için taziye veriyorlar. onları Onlara bir şeyler söylüyorlar. Onları teskin etmeye çalışıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir Hamza'nın evine bakmış. Hiç kimse yok Hamza'nın kapısında. Hamza'm demiş amcam ağlayacak kimsen bile yok demiş. Ensar bunu duyunca bırakmış kendi evlerin gelmiş Hamza'nın evinin önüne oturmuş. Onun evinde ağlamaya başlamışlar. Efendimiz gözleri hiç kurumadı dedim ya. Uhud'ta da böyledir. Uhud'un meydanında böyledir, Uhud'un arkasından da böyledir. Hendek'te Ahsap ordularının karşısında Hendekler kazılırken öyledir, gözünde yaş. Cabir'in davetine gidince öyledir gözünde yaş. Düşmanla 21 gün boyunca direnişle büyük bir mücadeleyle karşı koyuşla öyledir gözünde yaş. O günlerin birinde bin savaşçıya bedel Amr İbni Wud karşısına rakip istiyor. Büyük bir savaşçı tanımayan yok bölgede. Ey Müslümanlar diyor. Siz ölünce cennete gidiyormuşsunuz biz ölünce cehenneme gidiyormuşuz hadi içinizden biri çıksın beni cehenneme göndersin kendi de cennete gitsin. Müslümanlarda ses yok. Ehli beytten bir ses bir el havada o ele kurban olalım o ele kurban olayım hiç inmedi o el o eli hiç indirmedi. Elin sahibi Alidir. Ben ya Allah diyor. Efendimiz İclis ya Ali. İnnehu Amr diyor. Otur ey Ali o amırdır. Oturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Yine ses yok. Yine aynı el havada efendimiz ikinci kez oturturuyor. Bir daha rakip istiyor. Ali'nin eli bir daha havada. Efendimiz otur diyor Ali oturmuyor bazen emri dinlememek de edeptir ya Resulallah diyor o anasının isimlendirmesiyle bin savaşçıya bedel anırsa ben de anamın isimlendirmesiyle haydarı Kerrar'ım aslanların aslanıyım bırak beni ben gideyim. Efendimiz alıyor Ali'yi karşısına siyah bir sarık sarmış. Çıkarıyor sarığı Ali'nin başına. Hırkasını çıkarıyor Ali'ye sırtını sıvazlayıp gönderiyor. Gönderirken duası nedir biliyor musunuz? Ya Rabbi diyor Uhud'un meydanına Hamza gitti gelmedi sen Ali'yi bana geri gönder. Ali'nin gitmesiyle tekbir seslerinin duyulması bir oluyor. Ali demek bu demek işte o da Esat gibi güldürecektir efendimizi kaç kez boşuna mı demiştir efendimiz? Ali yerinde dur sen bana Musa'ya Harun neyse olsun sen benim Harunumsun yani Risaletin davasının abisisin ama benden sonra peygamberlik yok. Bu ne demek? Olsaydı eğer senin kıametin bir peygamber kıametidir. Ama benim de bu iş bitmiştir. Sen bundan sonra risaletin davasının en büyük mensuplarından biri olacaksın. O davayı taşıyacaksın omuzlardan omuzlara. Ali demek bu. Hicretin altıncı yılı hem arkası Hudeybiye'de 1400 insanla Osman'ı göndermiş elçi olarak bir haber duyuluyor ki Osman şehit olmuş. İhramlar içerisinde o gözler de orada yine yaşa kıtmış. 1400 insandan birer birer biat alırken şöyle uzatmış sağ elini bu el. Osman'ın elidir bu el benim elimdir ben Osman'ın adına biat ediyorum demiş. O tabloyu izleyen bütün sahabi keşke öldürülen biz olsaydık da Allah Resulü bizim adımıza biat etseydi demişler. Osman gelmiş sağ salim gülmüş mü gülmemiş gülemeyecek anlaşma yazılacak. Prangalar zincirler içerisinde Mekke müşrik tarafının temsilcisi olan Süheyl İbni Amr'ın oğlu Ebu Cendel gelip kendini atacak oraya. Aman ya Allah kurtar beni diyecek. Efendimiz diyecek ki Süheyl'e bak Süheyl daha anlaşma yazılmadı. Anlaşma maddelerinden bir tanesi nedir? Mekke tarafından biri gelirse eğer Medine tarafına Medine tarafı iade edecek. Ama Medine tarafından Mekke tarafına biri gelirse iade edilmeyecek. Haksızlık bu haksızlık. Ama o gün bazı mülahazalardan dolayı Efendimiz o anlaşmaya imza atmış. Sahabe bile anlayamamış o anlaşmanın hikmetini çok değil bir sene geçmeden o imzanın hikmeti anlaşılmış. Ama ortada bir tablo var. Bir Müslüman için ordular hareket ettiren Efendimiz şimdi kendi eliyle bir Müslümanı müşrik babasına verecek. Nasıl veriyor? Gözyaşları içerisinde. Git Ebu Cendel git. Vallahi Allah sana bir çıkış yolu gösterecek. Gösteriyor mu? Hem de ne çıkış yolu. Hudeybiye'nin arkasından umretul kaza için kaza umresi için anlaşmanın maddelerinden biri odur. Çünkü Mekke'ye gelecekler üç gün mühlet verilecek. Üç gün. üç gün içerisinde Mekkeliler şehri boşatacak. Onlar umrelerini yapıp geri dönecekler. Efendimiz bir fırsat kolluyor. Diyor ki davete biz emin olsun bunlar hepsi terk edip gittiler Mekke'yi. Bir şey yapayım da onlara tebliğ edebileyim. Ne yapıyor? Meymune validemizle onun için orada alal acele evleniyor. Aslında Efendimizin Meymune validemizle evliliğinin en önemli sebebi budur. Yoksa gelir Mekke'de, Medine'de düğün yapar. Ama orada yapmasının en önemli sebebi budur. Evlendiğini ilan ediyor. Mekkelileri de davet ediyor. Nasipsiz adamlar. Hayır diyorlar anlaşma üç gün biz düğüne müğüne gelmeyiz diyorlar. Efendimiz de alıyor gelini serif denen bir mıntıkaya geliyor Mekke'den 60 kilometre yaklaşık uzaklıkta. Orada da Meymune validemiz de dünya evine giriyor. Şu anda Meymune validemiz de orada metfundur. Yıllar sonra hastalandığında beni düğün yerinde gömün diye vasiyet edecek oraya gömülecektir. Orada da gözünde yaş Efendimizin. Amacı davet. Amacı insanları kazanmak. Ama kara yüzlü adamlar ikna olmayacaklar. İnanmayacaklar. Bir türlü efendimizin o çırpınışlarını anlamayacaklar. Aradan bir yıl geçecek. Mekke fethi. Hicretin 8. yılı. 10.000 bin asker. Arkasında. Bir yıl önce... Umre için geldiğinde 3 günden fazla bırakılmadığı yere şimdi bir Fatih olarak giriyor Efendimiz. Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz kaynaklarımız Efendimizin Mekke'ye girişini. Devesinin sırtında mübarek başı devesinin hörgücüne değiyor. Gözünde yaş dilinde istihbar. Ben geldim el sallama şu bu falan yok. O bizim dünyamıza ait bir şey. Efendimiz galibiyeti Allah'tan biliyor. Onun için nasıl namazdan çıkınca istihfar var. Ya Rabbi namaz kıldık ama kusurlu. Onun için affet var. Fetih geldi fetihten sonra da istihbar var. Biz beşeriz kuluz hata vardır bizim işimizde. Dilinde istihfar var. Fethi kendine mal etmiyor. Allah'a mal ederek bir adım atış var. Geliyor. Kabe'den önce devesinin önünü bir yöne doğru çeviriyor. Hacuna doğru. Herkes merak ediyor nereye gidiyor Efendimiz. Efendimiz aklında tasarlamış nereye gideceğini çok iyi biliyor. Neredir durak? Hatice'nin kabri. Vefa sultanından vefa izleridir bunlar. Vefa sultanının yapacağı bir iştir bu. Yıllar önce kendisini terk edip fani alemden ebedi aleme giden Hatice'sinin kabrinde. Önce ona dua edecek istihbar edecek selam verecek ona. Onunla bir şekilde dertleşecek konuşacak sonra gelecek işine bakacak. Gelecek fetih tamamlanacak. Sahabe soracak ya Resulallah. Kendi evinizde mi kalacaksınız? Bir anda yaşlar yine gözden akacak. Akil bize ev mi bıraktı diyecek. Amcasının oğlu Ali'nin abisi Akil'i kast ederek. Akil evi satmış. Efendimizin babasından kalan evini. Siz iyisi mi benim çadırımı hacuna koyun. Hatice'min önüne, Hatice'min yanına. Fetih olduk olmuş bitmiş sonuna kadar gözündeki yaş kurumamış. Dönüş yolunda ya da geliş yolunda yol evvadan geçmiş. O günler Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşı 60'lara merdiven dayamıştır. 6 yaşında anasını kaybetmiş o günden sonra hiç gidememiş kabrine oraya gidiyor. Sahabenin bir çoğu da bilmiyor ve merak edip soruyorlar ya Resulallah nereye gidiyoruz biz? Rabbimden izin istedim annemin kabrini ziyaret etmeye Rabbim izin verdi. Varacak oturacak evvada anasının kabrinin başına İbn-i Sad tabakat da anlatacak. Önce oturdu ağladı ağladı ağladı sonra kalktı kabrin taşlarını düzeltti sonra oturdu bir daha ağladı. Artık öyle bir hale gelecek ki sahabe de onunla beraber ağlayacaklar. Sanki anayı o gün kaybetmiş gibi. Gözündeki yaş hiç kurumadı. Hangi tabloyu anlatayım ben size? Hangi tabloyu? Hangi tabloyu çevirseniz budur. Niye peki dostlar? Ehli beyti işleyeceğiz. Onların her birinin evinin kapısını açtığımız zaman aynen peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendikleri gibi Kur'an'ın sesi, peygamberin sesi, Cebrail'in sesi, sünnetin sesi, imanın sesi bunları duyacağız. Ama bunların yanında onların gözünden akan gözyaşının sesini de duyacağız. Neden? Onlar peygamberden bunu öğrenmişler. O peygamber yaşarmayan gözden Allah'a sığınmış. Oğlu İbrahim vefat edince hüngür hüngür ağlamış. Abdurrahman İbni Av dayanamamış. Ya Resulallah sen de mi demiş sen de mi böyle ağlıyorsun? Abdurrahman demiş. Göz yaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun yüreğine koyar. Gönül mahzun olur. Kalp kırılır. Ama bu dilden. Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir cümle çıkmaz. Bunu duymuş Ehl-i Beyt ağlamaz mı? Daha daha ötesini söyleyeyim de sözümü bağlayayım. O güzel mecliste bir gün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kafirler için hazırlanmış cehenneme ait bir ayet okuyor. Bakara suresinden mi? Araf suresinden mi? Çeşitli rivayetler var. Kafirler için hazırlanmış o dehşetli ateşten korunun diyor. Sonra Efendimiz tebyin görevi var ya onun Kur'an'ın ayetlerini açıklama gibi Kur'an'ın ayetlerini anlaşılır. Daha yaşanılır daha da kavranılması için bazı açıklamalarda bulunur ya biz ona tebyin deriz. Beyan yetkisi deriz onu yapar onu yapar cehennem deriz. Öyle bir ateştir ki onun ateşi şöyledir böyledir tasvir eder. Mecliste oturan bir Habeşli köle. Allah der bir çığlık atar. Kendini yere atar. Biraz sonra Cebrail gelir. Cebrail'in geldiği bir meclis o meclis. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ya Resulallah der biraz önce. Senin meclisinden biri bir çığlık attı. O çığlığı atan kimdi? Efendimiz gösterir şu Habeşli köleydidir. Kim ismini bilmiyoruz. 50 küsür tane Habeşli sahabi var o kutluhanede. Bilal-i de onlardan biri. Ümmeymen validemiz de aslan Habeşli. O da onlardan biri ismi yok. Ya onlardan biri ya başka biri. Ama Habeşli olduğunu Efendimiz söylüyor. Ne oldu da o Allah diye bağırdı. Cebrail biliyor. Bize bildirmek için soruyor. Ben ce cehennemi anlattım. Cehennemin korkusundan dolayı Allah deyip yere attı kendini. Ona selam et. Müjde ver. Allah diyor ki Cehennemin korkusundan dolayı ağlayan göze Allah asla azap etmeyecektir. Ama burada değil benim gibi yaptığım gibi değil. Burada sizin huzurunuzda ağlamak değil bu değil. Hiç kimsenin olmadığı. Seccadenizle baş başa kaldığınızda Allah'ı şahit tutarak, melekleri şahit tutarak, ıslanan seccadenizi şahit tutarak akıtabiliyorsanız o kurtarır insanı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün mü söyledi? Arkasından başka bir gün mü söyledi bilemiyoruz. İki göz vardır ki Allah o gözlere azap etmeyecektir diyecek. Hangi gözler ya Resulallah? Allah yolunda nöbet bekleyen göz, Allah korkusundan ağlayan göz. Böyle bilin böyle zannedin bir hadis var hepinizin bildiği ben kulumun zannı üzereyimdir Rabbimiz bir kutsi hadiste yani kulum beni nasıl zannederse ben öyleyim bir hadis gördüm bu hadisin açılımı Efendimiz misal aleminden bize bir tablo aktarıyor hesaplar yapılmış kalemler kırılmış Adamın biri cehenneme gidecek cehennemin yetkili melekleri cehennemi kazanmış o adamın elinden tutmuşlar cehenneme doğru şöyle götürüyorlar. Dikkat edin o adam dönüyor şöyle arkasını bakıyor Rabbimiz soruyor bilmez mi her şeyi bilir ama bize bildirmek için soruyor. Sorun diyor meleklere sorun o kulum niye baktı niye döndü baktı soruyor melekler niye baktın deyin Rabbime ben böyle zannetmemiştim ben böyle zannetmemiştim ben zannediyordum ki ne kadar çamura bassam ne kadar günaha bassam ne kadar suç işlesem Allah affedecek beni ne diyor Rabbimiz? Salın onu verin salın madem öyle zannetmiş salıverin gitsin Allah'ı zannedin böyle iyi zannedin gözlerinizin yaşını da ona ortak kılın Allah riyakarca ağlamalak, ağlamalardan değil ihlasla samimice onun dini için imanın hakikatleri için gözünden yaş akıtanlardan eylesin bizleri Gözlerimizden bizlerin de yaşı kurutmasın inşallah. Nasıl ki Ehli en büyük azığı gözyaşıdır. Ehli Beyt'in yolunda yürümeye çalışan bizlerin de azığı öyle eylesin. Yaşarsın ki kalplerimizde yumuşasın. Gözün yaşarması kalbin yumuşamasını getirir. O da inşallah bizlere cenneti kazandırır. Rabbim hepimize cenneti kazandırsın inşallah. Subhaneke Allahu vefek. Me mi kamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfuruke ve etubu ileyk Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbil alemi